بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الله عليه وسلم رسولا ونبيا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 Önceki ayetlerde Allah azza ve celle bizlere şunları hatırlatmıştı. Özellikle şu konunun üzerinde durmuştu ki o Allah azza ve celle'nin göndermiş olduğu hidayet dininin şu anda aydınlığa çıkmaya muhtaç insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak yegane din olduğunu ve hidayet rehberi olduğunu konuşmuştuk. Ve bugün Bugünümüzü dünle kıyaslamıştık. Hatırladınız mı dostlar? Sizi dünün cahiliyesine götürmüştüm. Diri diri çocuklarını toprağa gömen o cahiliyeyi anlatmıştım. Ve sizi bugünümüze getirmiştim. Ve bugün de aynı şekilde çocuklarını diri diri toprağa gömenlerden anlatmıştım. Ve bunu niye anlatmıştık dostlar? O cahiliye ve bu cahiliyenin arasında eğer ki hayatımızın merkezinde İslam yok ise... Hiçbir farkın olmadığını anlatmak adına anlatmıştım. Ve şu reçeteyi önce nefsime ve sonra da siz kardeşlerime armağan etmiştim. Demiştik ki bugün karanlıklardan aydınlığa zulumatlardan nura çıkabilmenin yegane yolu İslam'ın hayatımızda hayatımızın merkezinde olmasıdır demiştik. Bugün insanlık karanlıklardan aydınlığa çıkmaya muhtaç mı? Eyvallah. Vallahi muhtaç. Öyleyse bizim yapacağımız tek şey İslam'ı hayatımızın merkezine oturtmaktır. Bunu konuştuk. Ve peygamberler insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarılmış, çıkarmak için gönderilmiş peygamberler Allah'ın elçileri olduğunu konuşmuştuk. Ve bizlere de aslında yakışanın, üzerimize düşen vazifenin, görevin meşale olmak gerektiğini de konuşmuştuk. Ve böylece sohbetimizi bitirmiştik dostlar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz ki inşallah bugün e, ziyadesiyle bu akşam ben bereketli olacağına inanıyorum. Rabbim bizleri muvaffak kılsın, rızasından ayırmasın dostlar. 260. ayeti kerimeyi ben inşallah mealen okuyacağım ve diyeceksiniz ki ha bu ayet miydi? Vakıf olduğunuz, bildiğiniz bir ayeti kerime. Şöyle buyuruyor azim olan Allah 260. ayeti kerimesinde Esnafullah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 bildiğimiz bir ayet-i kerime. Doğru mu kardeşlerim? Hani İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Azza ve Celle'yle olan diyaloğu ki bu diyalogda şundan bahsediliyor ki ayet mealen verdik İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Azza ve Celle'nin ölüleri nasıl dirittiğini görmesiyle alakalı bir ayet-i kerim. Şimdi ben bu ayet-i kerimede dikkatlerinizi nereye celbetmek istiyorum dostlar? Şuraya. Diyebilir miyiz ki bu ayetten hareketle dostlar, muhterem hazirun Önemli bakınız. Bu ayetten hareketle şunu diyebilir miyiz? Böyle yapılan yorumlar olduğu için gündemime taşıdım. Onu da ifade edeyim. İbrahim aleyhisselamın Allah Azza ve celle'nin ölüleri nasıl dirittiği ile alakalı yahut da diriltip diriltmeyeceği ile alakalı bir şüphesi var mıdır? Böyle bir iddiayı ileri sürebilir miyiz? Hayır. Allah'ın elçisi peygamberler hakkında onun kudreti, Allah Azza Ve Celle'nin kudreti ile alakalı. Peygamberlerde bir şüphenin ve şekkin varlığı tartışmaya dahi açılamaz. Ama İbrahim Aleyhisselam bir şey soruyor Allah Azza Ve Celle'ye. Keyfe Allah Azza Ve Celle diyor ki, İbrahim Aleyhisselam keyfe tohime muta diyor ki ölüleri nasıl dirilteceksin ey Allahım. İbrahim Aleyhisselam bunu öğrenmek istiyor, bunu görmek istiyor. Peki biz bu ayeti nasıl yorumlayacağız? Baktığımız zaman yorumlara bakınız. Bazı bu ayetle alakalı söylenenlere etüt ediniz, şunu göreceksiniz. Yani İbrahim Aleyhisselam acaba inanma konusunda bir şekke, bir şüpheye mi sahipti? Böyle argümanların ileri atıldığına şahit olacaksınız. Biz de bunlara cevap kabilinden olsun diye bunu burada ele almak istedik. Diyoruz ki kelle Allah'ın bir elçisi, peygamberi hakkında, onun ölüleri yani Allah Azza ve Celle'nin ölüleri diriltip diriltemeyeceği konusunda bir soru sorması asla tasavvur bile edilemez. İsterseniz mesele daha iyi anlaşılsın diye ben şimdi iki tane cümleyi art arda kuracağım. Soru mahiyetinde de size soracağım ve sizden de istirhamım bu sorduklarımın ne manaya geldiğini bana anlatmanız. Bunu rica ediyorum sizlerden. Çünkü bunu yapacağız ki İbrahim Aleyhisselam'ın ölüleri nasıl diriltirsin Allah'ım demesine bir anlam kazandıracağız. Birazdan lazım olacak bize çünkü. Desem ki size dostlar dikkat buyurun lütfen muhterem azcilun. Desem ki bir mahkemenin hakiminden bahsediyorum tamam mı? Hakim hükmediyor mu? Soru bir. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Tekrar ediyorum. Hakim hükmediyor mu? Soru bir, cümle bir. Hemen ardından ikincisini ifade ediyorum. Hakim nasıl hükmediyor? Bu iki cümlenin arasında fark var mıdır? Nasıl izah edebiliriz bunu? Hemen ben söyleyeyim müsaade ederseniz. Beni arıyorum siz de bunun ikisinin arasındaki farkı idrak etmişsinizdir. Ama müsaade ederseniz ifade edeyim. Birisi şöyle sordu. O mahkemenin hakimi hükmediyor mu? Diğeri ise hakim nasıl hükmediyor? Birinci soruyu soranın nezdinde hakimin hükmedip hükmetmediği üzerinde şüphesi var mı? Var. Hükmediyor mu? Hakim hükmediyor mu diye soruyor. Hakimin hükmedip hükmetmediği ile alakalı onun nezdinde net bir bilgi söz konusu değil sen ölüleri nasıl diriltirsin Allah'ım sorusunu bakınız şimdi nasıl daha iyi anlayacağız ikinci soru neydi hakime soran kişi şöyle sordu veya hakimle alakalı öğrenmek istediği soru şu hakim nasıl hükmediyor böyle bir soruyu soranın nezdinde hakimin hükmettiği kesindir ama öğrenmek istediği hükmettiğinin keyfiyetidir Anlaşıldı mı dostlar burası? Burası çok önemli. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselamın sorduğu sorunun ardında biz İbrahim peygamberin aleyhisselam Allah Azza ve celle'nin yaratıcı olup olmadığı ölüleri diriltip dirilmediği noktasında bir şüphesi çıkmaz. Tam aksine o ikinci soruda olduğu gibi hakim nasıl hükmediyor sorusunun Nezdinde nasıl hakim kesin hükmediyor ama keyfiyetini merak ettiğim için soruyorum. Olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam da keyfe tuhyil ya Rabbi. Sen ölüleri nasıl diriltiyorsun Allah'ım sorusu İbrahim Aleyhisselam'ın Allahuazza ve celal'ın ölüleri dirilttiğine iman ettiğini deklara eder sadece merakından ötürü Görmek istediğinden ötürü, çizin altını birazdan lazım olacak. Şahit olmak istediğinden ötürü sormaktır. Başka bir şey değil. Şimdi. Mesela bu örneğin, bu ayeti kerimenin bizim nazarımızda daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vereyim. Şimdi ashab. Allah Azza ve Celle'nin yardımına iman ediyor muydu? Dostlar? Yani Allah Azza ve Celle'nin onlara yardımını gönderip göndermeyeceği konusunda ashabın indinde bir şüphe söz konusu muydu? Vallahi hayır. Nereden anlıyoruz biliyor musunuz dostlar? Söyleyeyim Sahabelerin hiçbirisi ama hiçbirisi Resulullah aleyhissalatu vesselama gelip de şunu dememişlerdir. Ya Resulallah Allah bize nusretini gönderecek mi göndermeyecek mi? Böyle bir sorunun sahabeler tarafından sual edildiğini göremezsiniz. Ama sahabelerin şöyle sorduğuna şahit olursunuz. Meta nasrullah Allah'ın yardımı ne vakit? Ayetle sabit değil mi? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللّٰهِ Resulullah aleyhissalatu vesselam ve beraberinde iman edenler Allah'ın yardımı ne zamandır dediler diyor. Ayet. Ama Allah'a yemin olsun ki ashabtan hiçbirisi ama hiçbirisi Allah'ın onlara onlara göndereceği nusretle şüpheye düşmediler. Sadece ve sadece zamanını merak ettiler. Dua istediler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan. Dua et de Allah Azze ve Celle bizim üzerimize zaferi ve yardımı acilen göndersin ya Resulallah diye Resulullah'a yalvardılar. Ondan istediler, dile getirdiler. Habbab radıyallahu An, geçen hafta anlatmıştım. O kadar eziyet gördü ki subhanallah. Çok ciddi boyutlara varacak eziyetler gördü Habebe radıyallahu anh. Vücudunda oyulmamış, kızgın demirlerle dağlanmamış, hiçbir yeri kalmamıştı o mübareğin. Geldi bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam Kabe-i Şerif'te namaz kılıyordu. İbadet ediyordu Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Geldi dedi ki ya Resulallah ne dedi biliyor musunuz? Bakınız. Çok önemli. Dedi ki ya Resulallah dua et Allah azza ve Celle bize yardımını acilen göndersin. Böyle. Dua et Allah azza ve Celle ya Resulallah bize bize nusretini acilen göndersin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Habbab'a dedi ki Habbab otur. Sahih bir rivayettir ha. Otur dedi Habbab'a ve anlatmaya başladı. Sen dedi Allah Azza Ve Celle'nin yardımına talipsine, sizden öncekiler de Allah Azza Ve Celle'nin dinini üstlenmişlerdi. Allah Azza Ve Celle'nin davetini üstlenmişlerdi. Ve Allah Azza Ve Celle'nin dinini ve davetini üstlendiklerinden dolayı onları yakalıyorlar, çukur kazıyorlar ve o muvahidleri o çukurların içerisine atıyorlar ve onların başlarını testereyle ikiye bölüyorlardı. Bilesiniz ki vallahi bu ikiye bölme böyle değil, böylemesine. Sonra da yetmiyormuş gibi onların etlerini kemiklerinden temir, demir tırmıklarla ayırıyorlardı. Ve bu dava taşıyıcılar dinin muntesifleri bu halden asla taviz vermediler. Habbab bilesin ve müjdeler olsun ki sana Allah azza ve celle vaadini ikmal edecektir. Allah azza ve celle senin beklediğin zaferi sana ihsan edecektir. Öyle ki sanadan bir yolcu çıkacak, haddra meuta kadar gelecek ve salimen geldiği gibi ganimetle dönecektir. Onu sadece kurdun uluması rahatsız edecektir. Velakinnekum ta'cilun kum ta'cilun. Lakin siz acele ediyorsunuz kaba. Ben ilginizi nereye çekmek istiyorum biliyor musunuz? Şuraya. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a ashab gelip de Allah bize yardım edecek mi? Etmeyecek mi ya Resulallah diye sormadılar. İbrahim Vâri sordular. Keyfe tohil mevta dedi ya İbrahim. Nasıl? Sen ölüyü nasıl dirittin Allah'ım? Görmek istiyorum. Ashab da Resulullah'a dedi ki Allah'ın yardımı ne zaman? Allah yardım edecek mi diye şüpheye düşmedi ashab. Sadece merakları şuydu. Allah bize ne zaman yardım edecek? Arasında dağlar kadar fark var. Doğru mu bu sorunun? İki sorunun arasındaki farkı anlayabildiniz mi dostlar? Birisi Allah azza ve celle'nin yardım gönderip göndermeyeceği ile şüpheye düşen bir kimsenin sualidir. Bir diğeri ise Allah azza ve celle Yakinen iman ediyor ki gönderecektir. Ama meramı şudur. Ya Rabbi ne zaman? Bu duanın sahibi Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve iman edenler değil midir? Ve allezine amenu ma'ahu meta nasrullah. Meta nasrullahın sahibi bizatihi kimdir? Resulullah ve beraberinde iman edenlerdir. Vallahi iki sorunun arasında dağlar kadar fark vardır. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın sorusunu da kimiyle kıyaslıyorum biliyor musunuz? Söyleyeyim mi dostlar? Ubey bin Halefle. Birisi keyfe tuhyi'l mevta diyor. Birisi de kâle men yuhyi'l izâme vahiy'e ramîm. Arasındaki fark dağlar kadardır. İbrahim Aleyhisselam Allah Azze Celle'nin ölüleri dirilteceği ile alakalı imanında zerre miskali şüphesi yoktur. Böyle bir yorum batıldır. Çünkü Allah'ın elçisi Allah'ın ölüleri diriltmesi ile alakalı imanında şüphe olmaz. Ama Ubey bin Halef rivayeti biliyorsunuz değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetini taşırken kulak misafiri olur Ubey bin Halef. Gelir ki duyduğunu hemen Mekkeli müşriklere gider söyler Allah'ın Resulü davetini taşırken insanlara şunu söyler bir gün öleceksiniz öldükten sonra Allah sizi tekrar diriltecek Ubey bin Halef bunu duyar ya gider Mekkeli müşriklere der ki buldum ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kast ederek onu müntesiplerini ve dinini iki paralık nasıl yapacağımı buldum. Onları nasıl zelil ve rüsva edeceğimi buldum der Ubey bin Halef. Eline de bir kemik parçası alır ki bunu tefsir derslerimin en başında kısmen anlatmıştım. Bir parçayı alır kemik parçasını gelir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Der ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sen şimdi öldükten sonra benim dirileceğimi mi iddia ediyorsun? Resulullah Aleyhissalatü Vesselam cevabı der ki, na, evet. Elindeydi ya kemik, bu arada ufalar. Paramparça eder, pinçik pinçik eder. Ufaladıktan sonra da Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın yüzüne savurur. Der ki şu, zerrecikler haline getirdiğim kemikleri senin ilahın birleştirecek ve beni tekrar adam yapacak. insan yapacak, öyle mi? Resulullah Aleyhissalatü Vesselam cevabına bakın. Her zaman derim ya bu kardeşiniz Abdullah bunu çok söyler. Biz vakarla durmayı, adam gibi konuşmayı, korkusuzca haykırmayı Resulullah Aleyhissalatu vesselamdan öğrendik. Başkasından değil. Ubey bin Halefe Mekke'de azınlıkken bakınız nasıl haykırıyor Resulullah. Diyor ki Ubey dediğin doğrudur. Allah seni öldürecek. Öldürdükten sonra paramparça olmuş kemiklerini bir araya toplayacak. Seni yaratacak. Ardından ne olacak biliyor musun Ubey? Allah seni cehenneme sürükleyecek. Allah'u akbar. Ondan sonra Allah azza ve Celle Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a Yasin Suresinin son ayetlerini indirdi. Öyle ya. O ne demişti? Demişti ki As-salamu قَالَ مَنْ diyor ki قَالَ مَنْ يحيي العظام وهي رميم. o diyor ki bu kemikleri kim yaratacak tekrar? O ölüleri kim diriltecek tekrar? Allah cevap verdi. Dedi ki, de ki e, ''Kul yuhihellezî enşâehe evvele merra.'' Subhanallah. Bakınız ayeti celilinin azametine. Diyor ki dönsün bir baksın. Onu ilk kim yarattıysa o yaratacak. Hiçtin sen hiç. Arabayı hiç yokken imal edenle kaportası dağılmış bir arabayı bir araya getirmen arasında fark gibidir bu. Ya sen hiç yokken Allah seni anneyn rahmine düşürmüş ya. Ve Allah bize onu hatırlatıyor diyor ki ona de ki o ilk geldiği yere bir baksın. Onu ilk kim yarattıysa o ufalanmış kemiklerde bir araya getirip onu tekrar yaratacak olan Allah'tır. İşte biz hani az önce ashabın nusretiyle alakalı bir şeyler söyledim ya. Eğer ki oraya bağlayacak olursam iki sorunun arasında çok büyük farklar vardır. Ben de size sorayım. Biz Allah azza ve celle'nin yardımının geleceğine iman ediyor muyuz? Eyvallah. Vallahi şüphe duymuyoruz. Çünkü bu Allah azza ve celle'nin vaadidir. Ya eyyuhellezine amenu in tensuru'llaha yansurkum. Siz Allah'ın dinine yardım edin, Allah size yardım edecek. Bu sözün sahibi, bu vaadin sahibi Allah'tır. Bizden bir iznillah. Nasıl ki sahabeler Sadece ve sadece çekmiş oldukları sıkıntılardan, ızdıraplardan ötürü istediler ki Allah onlara yardımını bir an evvel göndersin. Bizim niyazımız da vallahi bundan farklı değildir. Biz bir gün mutlaka Allah Azze ve Celle'nin yardımının bize geleceğine iman ediyoruz. Biz şu ayete iman ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Biz yarın Yahuda bir gün ama biz gaybi meselelere iman edenleriz. Biz Allah azze ve celle'nin yardımının gelip gelmeyeceğini sorgulayan değil sadece yardımının ne zaman geleceğini merak eden müminleriz elhamdülillah. Ötesi değil vallahi. Çünkü biz aynı bize yardım edeceğini vaadeden Allah. Huve'llezî ersale rasûlehu bil-hudâ Bu sözün sahibi Allah değil midir? O ki kerih görücüler kerih görse de yüreğinize su serpiyorum kardeşler. Kerih görücüler kerih görse de müşrikler kerih görse de kafirler kerih görse de bu dini diğer dinlere galip kılacağını vaat eden Allah'tır bizimki ne biliyor musunuz sadece ya Rabbi bize görmeyi nasip eyle. vallahi ötesi değil onun için yer yer ellerimizi semaya kaldırdığımız zaman diyoruz ki ya Rabbi bakınız yardımını sorgulamıyoruz Yardımını acilen istiyoruz. Ashab gibi aynı. Vallahi farksız. Diyoruz ki ya Rabbi. Bizlere Allah azza ve celle'nin düşmanlarına. Kafirlere. Zalimlere. Şu dünyanın dar. Muvahid. Mazlum. Mümin. Müslümanlara da geniş geldiğini. Dünya gözüyle görmeyi nasip eyle. Böyle diyoruz. Çünkü istiyoruz. Keyfe mevta dedi ya. İnanmıyor musun İbrahim deyince? Ya Rabbi sadece istiyorum. Kalbim biraz mutmain olsun. Biz de biliyoruz ve inanıyoruz ki Allah Azza ve celle bu dinini hakim kılacak. Kafirlerin zelil, müminlerin izzetli olduğu ve olacağı o günleri Allah ihsan edecek. Sadece yine semaya kaldırıyor ve diyoruz ki Ya Rabbi görmeyi nasip eyle. Allah azza ve celle kafirlerin, müşriklerin istemedikleri yerlerde kelimeyi tevhid sancağını bir iznillah dalgalandıracaktır. Diyoruz ki ya Rabbi o sancağın altında göz açıp kapamayı bize nasip eyle. Fark bu. Dinin yeryüzüne hakim olacağına iman ediyoruz da yine istihan ediyoruz. Boynumuzu büküyoruz ve diyoruz ki ya Rabbi çocuklarımızı rahatça sokağa salabileceğimiz o günleri görmeyi nasip eyle fark bu biz iman ediyoruz sadece ashab gibi diyoruz ki ya Rabbi ne zaman dolayısıyla kıymetli kardeşlerim Allah bizlere o günleri görmeyi nasip ve muesser etsin dostlar 261. ayeti kerimeden devam edelim inşallah yine mealini okuyacağım ve üzerinde biraz konuşacağız Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Allah yolundan mallarını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane tane vardır Allah dilediğine kat kat fazlasını verir Allah'ın lütfu geniştir o her şeyi bilir bildiğimiz bir ayet değil mi? matematiksel bir hesap yapacak olursak bire yedi yüz hepimizin bildiği bir ayet ama burada ben sadece dikkatlerinizi bir şey çekmek istedim Burada Arapçasında fi sebilillah ibaresi geçer. Tercümesinde ise Allah yolunda der. Dikkatlerinizi sadece şuraya çekmek istedim bu ayet-i kerimede. Burada fi sebilillah infak edilen herhangi bir hayır kurumu yahut da hayır yolu değil. Buradaki fi sebilillah Allah azza ve celle'nin dinini yeryüzüne taşımak ve hakim kılmak adına yapılan cihattır. Kur'an'da fi sebilillah kavramı başka bir şeye mal edilemez hani mallarınızla canlarınızla Allah yolunda savaşın diyor ya Allah yolu Allah azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak ve taşmak için yapılandır onun önünde maddi olarak engel teşkil edeni bertaraf etmek için verilen mücadelenin adıdır fi sebilillah nereye çekmek istiyorum bu birincisi İkincisi bu ayetin bize bir azığı var bir Allah neye 1'e 700 vermiş ne için 1'e 700 vermiş cihada çıkacak olanlara infak etmek doğru mu Allah azze ve celle'nin dinini yeryüzüne taşıyacak hakim kılacak bunun için hareket eden o kimselere yapılan infaktan bahsediyor Allah subhanı başka bir yerde geçmez Kur'an'da bire yedi yüz bir veriyorsun Allah sana yedi yüz veriyor bu cihadın azametini ve büyüklüğünü anlatmaya yetmez mi dostlar Vallahi yeter. Dolayısıyla buna dikkatlerinizi çekmek istediğim bu bir. Ve Müslümanların nazarında cihat şuuru ne zaman kayboldu? Vallahi biz yenilmeye her zaman mahkum olduk. Çünkü cihat Allah Azza ve celle'nin dinini yeryüzüne taşımak ve hakim kılmanın şer'i yoludur. Bunu tayin eden kardeşiniz Abdullah değildir. Ama bir şeyi daha hemen hatırlatmak istiyorum. Bugün maalesef yine bu ayet bize şunu hatırlatmalı. Peki İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın, İslam'ı yeryüzüne ve aleme taşımanın şer'i yoluysa cihad bunu hangi mekanizma yapacak? Raşit bir devlet. İslam devleti. Hilafet devleti yapacak. Dolayısıyla kardeşim evine mi gittin muhterem? Bu ayeti okudun ya aklına şu gelsin. Subhanallah Allah azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için sefere çıkmak o kadar önemli demek ki ki Allah bire 700 veriyor. Cihadın azametini hatırlatsın bu ayet oldu mu dostlar? Bu bir. Ama bir şey daha muhakkak hatırlatsın. Bugün cihadı tatbik edecek, yeryüzüne İslam'ı yaymanın şer'i yolu olan cihadı gerçekleştirecek, kaybettiğimiz değerimiz olan Hilafet devletini hatırlatmalı bu ayet. Bilmenin ne manası var ki doğru mu? Ben cihat alimi olsam ne fayda? Ben bugün futuhatlar gerçekleştiremiyorsam. Hani dün de özür diliyorum. Geçen haftaki dersimizde de söyledik. Karanlıklarda boğulmaya mahkum olmuş insanlığı tedavi etmeye gidecek hidayeti ben götüremiyorsam. Bir devletin eliyle cihat alimi olmam benim için ne ifade edecek? Hiç. Ben size cihadın kıymetini ve olması gerektiğini bu ayetin üzerinden anlatmak isterim. Sahabelerin nazarında böyleydi vallahi. Sahabelerin nazarında cihad öyle unutulabilir, ihmal edilebilir bir ibadet değildi. Bir iş hiç değildi. Allah'ın emri değildi. Öyle öyle bakmıyordu ashab. Azametli niçin? 1'e 700 vermiş Allah. Onun onu o yola infak edene bire 700 vermiş. Azametini anlatmaya vallahi yeterli. Diğer taraftan düşünün. Bu yaptığınız işle karanlıklara mahkum olmuş insanlara İslam'ı götürüyorsunuz. Allah yolunda fi sebilillah cihat ediyorsunuz. Subhanallah. Sahabe bunu biliyordu. Ömer radıyallahu anh'dan bir şey anlatayım mı size dostlar? Ömer radıyallahu anh bir gün diyor ki ashabına kardeşleriyle konuşurken diyor ki vallahi şu üç şey olmasa idi ölmek için Allah'a dua eder, ölmeyi isterdim. Subhanallah. Şimdi biliyor musunuz? Şu üç şey olmasa idi ölmek için Allah azze ve celle'ye dua eder, ölmeyi isterdim. Diyor ki bir, Allah azze ve celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için cihat etmek Diyor ki iyi ki var. Subhanallah bakış açısına bakın ya. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın yolu olan cihadın varlığından ötürü memnuniyet duyur. Olmasaydı ölmeyi isterdim diyor ya. İki. Diyor ki Allah Azze ve Celle'ye secde ettiğimde alnının toprakla buluşması. Diyor ki iyi ki var. Üçüncüsünde ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki nasıl ki hurmanın iyisini diyor insanlar seçer. Kötülerin arasından. Konuşurken de diyor kelimelerin iyisini seçen bir kavim var. İyi ki onların arasındayım. Üç şey sıralamış. İşte bunlardan bir tanesi de cihattır. Subhanallah. Çünkü cihat Allah Azza ve celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmanın şer'i yoludur. Sorarım size Tarık bin Ziyat'ın ne işi var ta oralarda? Ha? Sa'd bin abi Vakkasların ne işi var? Subhanallah. Kepşe radıyallahu anh'ın Çin'de ne işi var? Sadece Allah azza ve celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak başka bir şey değil. Onun için bu ayet bunu hatırlatsın oldu mu? Dedim ya sahabelerin nazarında böyleydi. Yine birden aklıma geldi sahabelerden İbni Yamin ennadri radıyallahu anh cihadın azametini anlatmak adına bunu da paylaşıyorum ondan sonra diğer ayete geçeceğim inşallah. İbnü Yamin en-Nadri radiyallahu an kendisi rivayet ediyor kendisi anlatıyor diyor ki bugün Medine sokaklarında böyle yürürken diyor Abdullah İbn Muğaffal ve başka bir sahabeyi diyor yolun kenarında hüngür hüngür ağlarken gördüm. Öyle bir ağlıyorlar ki diyor hıçkıra hıçkıra yani. Subhanallah. Abdullah İbn Muğaffal. Ve diğer bir sahabe. Nadri yanlarına varıyor diyor ki kardeşlerim hayır ola. Derdiniz ne Allah aşkına diyor paylaşın da beraber ağlayalım. Beraber bu sıkıntınızı gidermeye çalışalım. Diyor ki niye ağlıyorsunuz sorusuna cevabın diyor ki biz ağlamayalım da kim ağlasın. Bizim halimizden daha bedbah bir hali olan şu anda yeryüzünde yoktur. En sıkıntılı biziz sanırım. Ağlamaya devam ediyorlar el nadri diyor ki nedir derdiniz sizin diyor ki vallahi bizim derdimiz çok büyük az önce bildiğin üzere diyor Allah'ın dinini yeryüzüne taşımak ve hakim kılmak için bir orduyu gönderdik biz tecihi yetersizliğinden azığımızın olmadığından bineğimizin olmadığından bu kutlu seferden mahrum kaldık ağlamaya yetmez mi kendimizi heder etmeye parçalamaya yetmez mi bunun için ağlıyoruz başka bir nedene gerek var mı Böyle bir hayırlı işten mahrum kaldık. Tecihizat yetersizliğimizden. İbni Yaminan Nadri dedi ki sizin sıkıntınız bu muydu? Dedi alın size binek. Alın size yatacak kadar da azık. Allah sizin gazanızı mübarek kılsın dedi gönderdi. Subhanallah. Çünkü cihat İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın şer'i yoludur. Ama bir şey daha tekrar hatırlatıyorum. Bugün maalesef cihadı yani İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın yolu olan cihadı tatbik edecek bu metodu uygulayacak Allah'ın razı olduğu bir İslami devletimiz maalesef yok. Öyleyse bu azık bu noktada bizim azimlerimizi artırsın inşallah oldu mu dostlar? Kardeşler 262, 263, 264. ayeti kerimeleri Hepsini yekünen okuyacağım çünkü ortak bir mefhumu var ve üzerinde de inşallah bu gecenin azı olması ümidiyle bir şeyleri sizlerle paylaşacağım dostlar. Mealen diyor ki Allah azze ve celle hemen art arda okuyacağım zaten mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya onların Allah katında has mükafatları vardır onlar için korku yoktur üzüntü de çekmeyeceklerdir.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 Yaptığımız hayırları, iyilikleri başa kakmayacağız. Başa kakma hastalığından bahsediyor. Handikap mı? Dostlar, kardeşler. Bir rahatsızlık mı bugün toplumumuzun? Evet. Yaptığımız bir iyiliği başa kakmak bugünün kanserolojik bir hastalığı mı? Evet. Bu ayet Osman radıyallahu an için indiğine dair rivayetler vardır. Müfessirlerinin kahir böyle der. Osman radıyallahu an zorluk savaşı vardır biliyorsunuz. Zorluk ordusu daha doğrusu. Hangi gazvedir o? Tebuk. Allah'ın Resulü infak istediğinde Osman radıyallahu an bin dinar getirir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın cübbesine koyar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ki... Bu rivayetin sahibi kimdir biliyor musunuz? Tirmizi rahimahullah. Sanat sahih ha. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kucağına koyulan bin, bin dinarı böyle eliyle alır hani. Teşbihat olmasın. Böyle savururlar ya parayı. Böyle bir teşbih yapıyor ravi. Diyor ki Allah Resulü. Ravisi kimdir biliyor musunuz? Abdurrahman Semura'dır. O diyor böyle yaptı Resulullah. O diyor dinarları böyle Karıştırdı karıştırdı ondan sonra diyor ellerini semaya kaldırdı ve dedi ki ya Rabbi Allah'ım Osman'ın bugününü unutma başka bir şey değil. Osman'ın gününü unutma ya Rabbi. Osman öyle bir hayırsever infak eder ve hayırsever birisi idi ki Allah onu ayetinde met ediyor diyor ki infak edip de övünmeyenler var ya infak edip de başa kalkmayanlar var ya. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون diyor ayette. Korku da yok, hüzün yok, keder yok diyor Allah onlar için. Niye? Çünkü onlar yapılan iyiliği, yapılan infağı başa kakmadılar. Önemli bir sıkıntımız daha dostlar. Vallahi kanayan yaramız. Başta nefsime söylüyorum ha. Samimiyetimle söylüyorum ilk önce muhatabım kardeşiniz Abdullah ben deniz nefsim Yaptığımız hiçbir iyiliği başa kalkmayacağız. Yoksa hani ayetin devamında diyor ya, kaya parçasının üzerindeki tozu nasıl ki sağanak bir yağmur alıp götürür. Vallahi amellerimizin hepsi boş. La kadar Allah, Allah bizi muhafaza eylesin. Ama hassas bir konu doğru mu? Bakınız ben size bir hadis anlatayım da ufkumuz genişlesin inşallah. Ebeder radiyallahu andır ravisi, hadisin Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün ashabına der ki ashabım üç kısım insan vardır, üç sınıf yavmul kıyamede Allah subhanehu ve teala bu üç sınıf insanların yüzüne bakmayacak Allah Azza ve celle o üç sınıf insanla konuşmayacak ve yine Allah azza ve celle bu üç sınıf insanı arındırmayacak. En nihayetinde Allah onlara elin bir azap tattıracak. Ağır değil mi? Of Allahu var. Allah konuşmayacak. Allah azza ve celle yüzümüze bakmayacak. Allah teskiye etmeyecek. Bu kadar önemli. Bu kadar şiddetli bir haberi veriyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ashab soruyor ya Resulallah. Bildir bize ne olur. Kim o üç sınıf insan ki Allah konuşmayacak. Allah onlardan yüz çevirecek. Yüzlerine bakmayacak. Ve Allah onları arındırmayacak. Ve elin bir azap tattıracak. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki o üç sınıf insan. Bir Kibirli kibirli elbisesini yerde sürüyerek yürüyen kibirli adam. İki, yaptığı hayrı Allah için yapmış olduğu iyi işleri başa kakan adam. Onu gündeme getiren adam. Üç, malını satmak için yalan yere yemin eden adam. Allah konuşmayacak. Allah yüzlerine bakmayacak. Allah onları arındırmayacak. Bunlardan bir tanesi de neymiş? Yaptığı iyiliği başa kakan adam. Ben size mevcut Türkçemizde, şu toplumumuzda duyduğumuz birkaç tane cümleyi paylaşayım mı? Başa kalkmakla ala. Dedim ya hastalığımız diye rahatsızlığımızdan bahsediyorum İslam'da tedavi etmiş şunu duymuşsunuzdur doğru mu dostlar evet deseniz benim için kafidir oldu mu inşallah elinden tutmasaydım bugün hala sürünüyor olacaktın duyduk mu <gülüyor> Eyvallah. ev alırken yardım etmeseydin hala da kirada oturacaktın duyduk mu Eyvallah. ben aracı olmasaydım o kızı sana sittiğin sene vermezlerdi Doğru mu? Ben aracı oldum ya. Ben. Ben yaptım. Ben tuttum senin elinden. Ben olmasaydım bu işe var ya mümkün diye almazlardı seni. Doğru mu? Ben olsaydım. Ben olsaydım. Ben olsaydım. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam öyle demiyor değil mi? Allah bakmayacak yüzünüze diyor. Subhanallah. Kolay ifade ediyorum ama inanın ağırlığında eziliyorum. Allah konuşmayacak diyor. Yaptığın bir iyiliği başa kalkmak. Ben olmasaydım böyle olurdu ya. Ben ol, ben yaptım ya. Ben olmasaydım senin halin perişandı ya. Ne kadar büyük bir hastalık subhanallah. İbni Zeyd'den bir söz aktarayım mı size? Bugünün azı olsun. Şimdiye kadar belki söylediklerimiz de değerliydi. Ama benim anlatmak istediğimi şimdi İbni Zeyd anlatacak. iki cümleyle anlatacak. Diyor ki Allah için yardımda. İyilikte bulunduğunuz kimseye vereceğiniz selam ağır geleceğine inanıyorsanız selam vermeden geçin gidin. Allah'a bakın, hassasiyete bakın. Birisine iyilikte bulundunuz, hayırda bulundunuz. O adamın yanından geçerken vereceğiniz selam o adamı incitecekse selam vermeden diyor geçin gidin. Niye biliyor musunuz? Bu hadise muhatap olmak var çünkü. Biz ise lafı evirip çevirip yaptığımız yardıma getirmeye çalışıyoruz subhanallah. Nasıl olur da onu hatırlatabilirim acaba? Rahatsızlık bu. Bu bir hastalık. Hassasiyet o kardeşinizin gururu, onuru incinmesin. Bir şeyler yaptığım iyiliği anımsamasın diye gerekirse selam verme diyor. Geç git oradan. Subhanallah. Adamın bir tanesi gencin bir tanesi daha doğrusu. Kazara birisinin kolunu yaralamış. Kolunu yaraladıktan sonra olay mahkemeye intikal etmiş. Tabi kadı hüküm verecek. En nihayetinde buna bir diyet isteyecek. Yaralanan kolun bir diyeti var. Doğru mu? Para istemişler. Diyetini işte tespit etmişler ama genç fakir zaten ödeyemeyecek durumda olduğu için orada bir tane ümmet şuurunda olan birisi kalkmış demiş ki ya bunun diyetini ben öderim demiş insanlık öldü mü demiş ya Allah için ne olacak ödemiş diyetini mahkeme sonuçlandıktan sonra çıkışta demiş ki kardeşim madem böyle bir işin gücün yok gel demiş ben et işi yapıyorum kasaplık yapıyorum gel demiş benim yanımda da ara sıra çalışırsın ekmeğini kazanırsın olur mu olur tabi genç yanında başlamış genç bazı işleri ihmal etmeye başlamış Tabii, insani olarak yani unutuyor dalgınlığına dek geliyor şu elinde tuttuğun satır var ya satır ben olmayaydım kolun olmayacaktı böyle demeye başlamış yavaş yavaş demiş şu kolum var ya bak şu şimdi bir şey tutuyorsun ben ödemeseydim o olmayacaktı iki lafından birisi o adamın ödediği diyeti başa kalkmak olmuş önceden diyor ki genç diyor ki bir sıkıntı yoktu ikimizin arasında olup bitiyor ama diyor sonradan bunu toplumun içerisinde de yapmaya başladı. Şuna bak ya. Yattı aşağıya gitti. Ben olmasaydım çolak bir adam olacaktın. Ben olmasaydım. Ben olmasaydım diye diye diye gencin onuru kırılmış. Ve bir gün yine böyle toplumun içerisinde ben olmasaydım senin kolun olmayacaktı bugün. Ben senin kolunu kurtardım deyince elindeki satırla yatırdığı kolunu kestikten sonra ucundan tutmuş. Demiş ki beni demiş dır, dır, dır. Konuşup durduğun uğrunda diyet ödediğin şey demiş. Al da bir daha konuşma başıma kalkmaya. Demiş ki ne hayra Hasan Atıkalı demiş. Kolunu kesmiş adam. Yapılan iyilik başa kakılır mı? Kakıldığı zaman da böyle incidici, verendice, ecci oluyor mu? Evet. Bu belki bir hikayeydi ama size gerçek bir şey anlatayım. Bu gerçek. Köyün bir tanesinde kurra hafızı varmış dostlar. Kurra hafızı Önemli. Her zaman ve her yerde yetişmez. Vücuh üzerine Kur'an'ı okuyan kimsedir. Farklı kıraatlere sahiptir. Kıymetli birisidir. Hafızdır. Köyünde zenginlerinden bir tanesi demiş ki Hafızım demiş ya. Sen demiş hafızsın, kurrasın, her şey var bir hacılığın eksik demiş. Bende de para çok. Demiş ki ben sana yardım edeyim. Allah rızası için Şimdi infakta bulunayım. Sen de onunla hacca git gel. Olur mu? Vallahi demiş. Ala olur. Gitmiş gelmiş hacca. Kurra hafız olmuş, kurra hacı hafız. Tamam mı? Ama gel zaman, git zaman bizi bu gerçek ha. Gel zaman, git zaman hacamca, hacdan sonra oturuyorlarmış bir mecliste. Hafızım. Benim hafızım. Oh ya bir Kur'an da dinleyelim diyormuş. Cık. Herkes soruyormuş. Hacamca niye benim hafızım dedin? Bunun hacca gidecek durumu yok ya ben gönderdim demiş. İyi. Tabi tabi bu hafızın zoruna gidiyor ister istemez. Ondan sonra gün geçtikçe bunu çoğaltmaya başlamış. Her mecliste gündeme getirmeye başlamış. Hafızım benim hafızım ya. Okuda şuradan bir aşırı şerif kulaklarınızın pası silinsin. Niye benim hafızım? Bu hacca gidecek durumu yok ben gönderdim ya. Benim durumum iyi ya. Böyle böyle artık hafızın canına tak etmiş. Harabe bir evi varmış hafızın. Gerçek ha. Gitmiş onu satmış. Parasını da almış getirmiş. hacamca da demiş. Bugünden sonra Allah şahidimdir ki ben senin hafızın falan değilim. Bundan sonra Rabbimin hafızıyım demiş. Senin hafızın falan değilim. Al demiş şunu. Bundan sonra yaptığın iyiliği de demiş. Başa kalma. Subhanallah. Bu acı gerçek mi? Evet. Biz ayetten ayette de ifade edildiği üzere biz yaptığımız hayırları başa kalkar ve bunu gündeme getirirsek yağmurun o toprak parçasını alıp götürdüğü gibi amellerimiz zayi olur Allah muhafaza. Tedavisi ne? Başa kalkmanın tedavisi şu. Yapacağımız işi Allah Azza ve Celle'nin rızası için yapacağız. Bu kasta binaen yaptığımız zaman Allah'ın izniyle başa kalkma hastalığından kurtulmuş olacağız. Allah bize yardım etsin. Sadece Allah rızası için. Sadece Allah rızası için gündemimize bunu alacağız. Bakınız. Bir gün Ömer radıyallahu an tesiri altında kaldığım bir örnek. Ömer radıyallahu an bize bir yardım veyahut da bir yardım nasıl yapılır onu anlatacak. Dedim ya, tedavisi belli Allah azza ve celle'nin rızasına endekslenmek Ömer radıyallahu anh'ın yanına bir gün bir bedevi gelir. Der ki ya Ömer ben senin namını duydum. Çoluğumu çocuğumu doyur. Benim üzerimi de giydir. Ben muhtacım. Yekten böyle. Ömer radıyallahu anh'a geliyor. Diyor ki çoluğum çocuğum sefil. Senin namını ben duydum. Onları doyur beni de giydir. Ömer bu. He? radiyallahu an. Diyor ki ya seni geri çevirirsem diyor ki giderim. Ömer soruyor radiyallahu an. Diyor ki sen gidersen ne olur? Bedevi diyor ki orasını bilmem. Allah subhanahu wa taala ondan sonrasını bilmiyorum ne olur. Ama bildiğim bir şey var ey Ömer. Allah azza ve celle senin yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba çekecek. Zerresinden küresine ey Ömer. Allah azza ve celle seni o gün hesaba çekecek. Yaptıklarından ve yapmadıklarından. Allah sana ya cennet verecek ya cehennem Ömer. Gerisini ben bilmem. Diyor ki Ömer'in diyor ıslanmadık sakalı kalmadı. Ve ondan sonra üzerindeki gömleğini çıkardı diyor Ömer. Ömer. Üzerindeki gömleğini çıkardı. Oğlu Abdullah'a uzattı. Oğul bunu ona ver. Ama bana güzel kelimelerle bir şey anlattığı için değil ha. Allah'a şahit olsun ki ben sadece o gün için veriyorum. Allah için veriyorum. Bunu ona söyle. Bir şey daha var. Ömer'in başka gömleği de yok onu da bilsin. Başka yok Ömer'in. Subhanallah. Allah için vermenin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Üzerinde de başka bir şey kalmamış mübareyn ya. Ama Allah için. O günü duydu ya, orasını bilmem, Allah azze ve celle senin yaptıklarına, yapmadıklarına hesaba çekecek deyince, Ömer of. Radıyallahu anh. Dolayısıyla dostlar, biz yaptığımız hayırı, hasenatı, İyilikleri sadece Allah için yapacağız. Riya, tesmih hastalığı ve gündeme taşımak ameli zayi eder. Doğru mu? Bir şey daha anlatayım müsaadenizle. Hakikaten Allah için bir amel nasıl yapılırmış onu anlatır nadire örneklerden bir tanesidir. İnşallah ondan sonra da sohbetimi bitireceğim. Ama bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesi olsun dostlar oldu mu? Hakikaten bizi tedavi etsin oldu mu rahman. Eyvallah dostlar. Allah için yapmayı öğretecek bize. Belki birçoğunuzun bildiği bir rivayettir. Mesleme İbn Abdülmelik bir kaleyi kuşatır. Ve orayı fethetmek için çok uğraşır ama tabi zorlu geçer kuşatma. En nihayetinde kaleyi içten fethedebilmek için ufak bir delik keşfederler. Delik ve oradan girildiği takdirde işinin kolaylaşacağını bilir, tespit eder, karar verir ve birçoklar oradan içeriye girmek için teşebbüs eder ama nafile. Tarih kitaplarında alıntıladığımız kadarıyla oradaki keyfiyetle alakalı çok bir detay yok. Birçoğu giremez ama en bir genç içeri girer ve Allah Azza ve celle'nin inayeti o gencin içeriye giren o mücahidin vesilesiyle de Tamamen içten kuşatılır, fethedilir ve Müslümanlar muzaffer olarak çıkarlar o savaştan. mücahitleri toplar Mesleme İbni Abdelmelik. Der ki elhamdülillah Allah bizi muzaffer kıldı. Ama şu kaleye delikten içeriye girip bizim muzaffer olmamıza vesile olan genç mücahit ayağa kalksın. Biz olsak <gülüyor> kimse kalkmamış. Diyor ki duymadınız mı? O delikten içeriye girip bize hayırlı kapıları açan fethe vesile olan o genç o mücahit ayağa kalksın. Yok kimse ayağa kalkmaz. Görevlilere ve muhafızlarına der ki ben geçiyorum ama o delikten içeriye giren adamı bana bulun getirin. Aradan belli bir müddet geçtikten sonra dostlar subhanallah... Bir genç o muhafızların görevlilerinin yanına gelir der ki ben Mesleme ile görüşmek istiyorum. Soru şu, sen diyor delikten giren adam mısın? Diyor ki ben delikten giren adamla alakalı haber getirdim. İyi. Meslemenin yanına alırlar onu. Mesleme der ki sen nesin? Kimsin? Delikten giren adam mısın? Ben diyor delikten giren adamla ilgili haber getirdim. Bir şey söylemiyoruz mu? Peki diyor. Delikten giren adam sizden üç şey istiyor. Diyor ki söylesin. O üç şey neyse onu dile getirsin. Diyor ki ben onun namına söylüyorum. Veya ben söylüyorum. Diyor ki delikten giren adam üç şey istiyor. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Bir, diyor ki subhanallah bu muzafferiyetle alakalı olarak. Fethi müjdelemek adına Halifeye yazdığınız mektupta Delikten giren adamın Adı yazmayacak İki Delikten giren adam Ödüllendirilmeyecek Üç Onun kim olduğu ismi, cismi sülalesi Ünvanı lakabı Ailesi hiçbir şey Sorulmayacak tamam mı Tamam Allah şahit mi Şahit o delikten giren adam bendim Mesleme İbni Abdülmelik'ten şöyle yaptığına dair tarih kitaplarında rivayet vardır namaza duracağında kıyam ettiğinde ellerini semaya kaldırır şöyle dermiş ya Rabbi beni delikten giren adamla beraber eyle hak etmiyor mu beraber olmayı Allah için amel böyle bir şey olsa gerek. Rabbimiz muvaffak olsun. Söylediklerimizle amil olmaya nasip etsin inşallah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. İhsandan, ihlastan, riya ve tesmih hastalığından uzak samimi ameller işlemeye cümlemize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Esifun. Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillah alamin. Wassalamu Ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.